Benim cici köpeğim, oh oh oh, köyümü bekle. Sana kemik vereyim, gel biraz da seveyim. Benim cici köpeğim, köyümü bekle.